Önce Sağlık Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Merhaba, önce sağlık başlıyor. Ee, yine bugün 17 Şubat'ta e, deprem özel gündemli yayınlarımıza devam ediyoruz. Ee, Selim Badur hocamız bir... E, yurt dışı ziyareti nedeniyle e, programımızda yer alamayacak. E, ama depreme belki de en çok konuşulması gereken yönlerinden biriyle konuşacağız. Konuğumuz psikiyatrist hocamız Profesör Doktor Şahika Yüksel. Şahika Yüksel'de travma konuşacağız. E, programa girerken de e, Şahika hocamızla e, konuşuyorduk. O kadar geniş bir coğrafyayı ilgilendirdi ki e, deprem. Herhalde Yakın akrabası olmasa bile her bir bireyin, bir çalışma arkadaşının, bir yakın dostunun, bir akrabası muhakkak depremden etkilendi. Böyle birebir etkilenme durumları da var. Zaten televizyonda, medyada sürekli takip ettiğimiz bir konu. Ee, ve tabii insanın içini yakan bir konu deprem. Deprem özel gündemiyle e, programımıza devam ediyoruz. E, Şahit Hocam e, hep hoş geldiniz derdik ama bir hoşluk durumu da olmadığı için bu sözü bile söyleyemiyorum. İyi ki geldiniz diyorum. Evet. E, şimdi e, bu... Merhaba Ayşegül, yine buluştuk. E, bu dediğiniz e, hoş geldiniz diyememe. Geçen gün e, ruh sağlığı uzmanları olarak biz e, büyük işte birkaç bilgiçlik toplantılar yapıyoruz. Arkadaşların sorduğu şeylerden biri ben deprem bölgesine gidip de orada yeni kurtulmuş birini gördüğümde e, iyi günler diye lafa başlayamam. E, evet. Nasıl lafa başlayayım? E, gibi bir soru sorduğu. Yani e, çok basit Standart yaptığımız şeylerde bile e, dikkat etmemiz gereken bir şey. Yani ki biz şimdi sen sizde ben de hani İstanbul'da kendi evimizde yaşıyoruz ve daha rahat bir ortamdayken yani bir şeyimiz aksamamışken doğrudan deprem nedeniyle fiziksel olarak e, kendim hani iyi iyilikle üzerine bir şey konuşamıyoruz, hoşlukla ilgili bir şey konuşamıyoruz. Dilimiz tutuluyor. Evet. Ee, kesinlikle. Ee, hocam aslında siz konuya girdiniz. Ee, biraz e, hem travmayı, yas duygusunu konuşacağız hem de daha pratik olarak nasıl davranmalıyız, nasıl e, bir bireye destek olmalıyız ve kendimizin e, stres durumuyla nasıl baş etmeliyiz diye konuşacağız. Ben hemen e, size e, şu soruyu sormak istiyorum. E, depremden direkt etkilenen bireyler var. E, biz de dinliyorlar e, Hatay'dan. Adana'dan, Adıyaman'dan, Maraş'tan, o on kentten etkilenenler var. Ve e, bu etki sadece tabii fiziki travma değil, daha uzun süren ruhsal travma. E, burada e, ruh halleri farklıdır eminim. Belki öfke krizlerine kapılıyorlardır, belki çok daha melankoliklerdir şu anda, belki çaresiz hissediyorlardır. Tabii bunun somut nedenleri de var ama... E, Burada nasıl duygular duyar insan bu kadar büyük bir travma geçirdiğinde bir de bu duyguları duyması aslında doğal mıdır? Şimdi aslında tam tarif bu şekilde oluyor. Biz olağan dışı ağır bir zorlukla karşılaştığımız zaman, yaşadığımız zaman buna veya olumsuz bir tepki vermemiz bazı zorlukları yaşadığımız çok doğaldır Hani bu zorluklar duygusal olarak olabilir bedensel olarak olabilir düşünsel olarak olabilir sosyal ilişkilerimizde olabilir ama kimin de bazısı daha fazla olur kimisinde bedensel olan daha fazla olabilir ama bu yaşanan durumla orantılı bir şeydir genellikle Neyse ki İnsanların özel bazı durumları olanlar, zorlukları olanlar ve bazı zor risk gruplarını bir tarafa ayırırsak e, bu kadar büyük çaplı bir afetten sonra da veya bir kitlesel şiddetten sonra da ilk bir hafta 10 gün 15 günden sonra kişinin yavaş yavaş e, toparlanması ve yaşadığı Yaşamını etkileyen günlük bakımını bile, günlük olaylarla e, hayatı gerektirdikleriyle başa çıkmasını bile bozar şeylerde bir değişme olur. Yani düzelme olur. Bu iyi bir şey. O çünkü burada e, insanların kendislerin bir doğal iyileşme süreci var. Ona vakit vermek, ona saygı göstermek gerekiyor. Ama e, bunun da tabii ki e, farklılıkları söz konusu. Bir, bölgede depremin içinde olup depreme ağır olarak yaşamış ama kendisi yaralanmamış, bir yakınlığını kaybetmemiş, evi de hala sağlam olan, işi de hala süren insanlar var. Şimdi bunların toparlanması aynı bölgede olup yaralanan iş, ev, Farklı şeyleri kaybedenlerden tabii ki farklı oluyor. Yani bir olay yani deprem işte 45 dakika o sarsıntı sürüyor ama o sarsıntıyla birlikte kaybedilenlerin olması çoğul bir travmayı gündeme getiriyor. Bu, bu, maalesef bu durumda. Bu çoğul drama uzun süreli devam edecek bir şey. Yani o evin, işin e, tekrar yerine konması zor olacak bir durum. Dolayısıyla birinci aydan sonra, yirminci günden sonra hala zorlukları insanların devam edebilir. O zorlukları devam edenleri danışmanlık, gerekirse bir destek, e, tam tedavi adını vermiyorum. Çünkü bunu patolojikleştirmek, bir hastalık gibi sunmak sunulması doğru değil. Hani belirtiler ne olur de, derseniz, belirtiler çok değişebilir ama birkaç gruba ayırabiliriz. Bunlardan biri çok yüksek bir kaygının olması. Dehşet içinde oradan uzaklaşma, e, e, ihtiyacı ve e, en ufak bir sarsıntının en ufak bir uyaranın e, tetiklemesi, tedirgin etmesi tetikleme dediğimiz zaman e, burada aynı zamanda uyaranların aşırı alınması da olur yani bir sesi duyduğu zaman o sesi çok daha yüksek duyabilir o yüzden uykusu bozulabilir e, dikkatini toplaması e, doğru bir yani gereken işlemleri yapması zor olabilir. Ve tabii tekrarlama belirtileri dediğimiz o e, yaşanan e, sarsıntının, görüntünün e, hatırlanması olur. Şimdi bakın size bunu açıklarken e, şöyle bir şey diyorum. Diyelim ki bir yerde bomba patlamış. Bomba patladıktan sonra onu gören kişiler, o mekanda bulunan kişiler oradan uzaklaştırıldığında o mekanı ve onları özellikle e, medyada bakmadığı takdirde uzaklaşmış olacak. Ama televizyondan da görüyoruz, bizler de uzaktan, e, Kahramanmaraşlı ya da Hatay'da uzaklaştırmak diye bir şey yok. Yani bütün sokaklar, bütün evler etrafa baktığı zaman 45 dakikalık bir sarsıntı ve ona bağlı bir Zorluk değil, bulunduğu ortamda bu travmatik uyaranların, rahatsız edici uyaranların sadece kayıp değil, devam ettiğini görüyoruz. Onun için bu alışılması, günlük yaşama, başa çıkmaya yollarını kullanmasını zorlaştıran bir şey oluyor. Yani burada günlük yaşama başa çıkmasını zorlaştıran derken şunu kastediyorum. Tamam bir çadıra yerleşti ama çadıra yerleştiğinde de o çadırın imkanları el verdiği ölçüde işte yemeğini hazırlaması ya da hazır mutfaktan yemeğin getirilmesi, suyun temin edilen temiz suyun getirilmesi gibi bir takım işler var. Bunları da becermesi o mekanda kaldığı sürece çok daha zor olacaktır. Örneğin ben Van depremini hatırlıyorum. Orada da insanlar çadıra, konteynerlara geçtiydi. Ama e, Van'ın önemli bir bölümü de ya da bir bölümü de sağlam olarak duruyordu. E, dolayısıyla çadır kentleri bir başka yerde e, kurmanız evet, ve o zorluklardan uzaklaştırmanız mümkündü. Burada e, o anlamda, buna yani normal bir afet demiyoruz, Büyük çapla afet diyoruz o yüzden. Evet e, Şahit Hocam bir adım daha ileri gitmek istiyorum. E, depremi e, yaşayanlar var e, ve e, depremden etkilenen yakınlarını kaybedenler var. Bir de evet biz varız e, e, çok üzülüyoruz fakat deprem bölgesiyle çok e, organik bir bağımız yok. E, bu e, depremde yakınlarını kaybedenlere belki enkazdan çıkanlara nasıl davranmamız gerekiyor e, mesela ben tabii hepimizin çevresinden çalışma yaşamından çok e, kişiyi tanıyorum e, deprem bölgesiyle ilişkili ben doğrusu nasıl davranmam gerektiğini onlara bilemedim e, size sordum hocam ne yapmalıyız acaba dedim yani çok mu ilgili davranmalıyız Burada da tabii bunaltma ve sürekli aynı e, konunun açılması riski var. E, doğal mı davranmalıyız, nasıl davranmalıyız bu kişilere? E, doğru, e, bu önemli bir şey. Şimdi e, insanların e, farklı beklentileri, e, farklı ilişki biçimleri olabilir. Bu farklılıklar vardır. Ama bütün insanların bir yakında ve ihtiyacım olduğunda bana destek verebilecek bir takım kişilere ya da kurumlara sahip olduğunu bilmesi diye bir şey var. Ama bu ilişkiyi farklı kurabilir. Örneğin deprem bölgesinde kayıpları olan, şu anda çadırda olan bir arkadaşımıza, bir yakınımıza ben buradayım demek, ben bir şey istediğinde ne ihtiyacım var, yardımcı olabilirim ve ilgileniyorum demek ona dünyayla bir bağ kurmak anlamına gelecektir. Ama o insanların tepkisi bazısı uzun uzun tekrar tekrar konuşmak isteyebilir. Bazısı tam tersine teşekkür ederim diyebilir ve konuşmak istemeyebilir. Onların kendilerinin tercihleri demeyeyim de kendilerinin Kendilerine uygun gördüğü başa çıkma yollarına göre onların tercih ettiği ilişki şeklinde biz ilişkiyi kuracağız. Yani ikili ilişkilerde ben biraz konuşayım, biraz o konuşsun, o söylesin, ben söyleyeyim gibi bir şey vardır. Burada e, o asıl mağdur olmuş, zorlanan kişinin e, varlığımızı, bir varlığı, bir yakınlığı bilmesi ve onu isterse kullanabileceği şeklinde bir güvenin olması lazım. Ama bunu derken şurada çok altıda çizmek lazım. Ee, depremlerden ya da büyük böyle travmatik olaylardan sonra bir balayı devresi vardır ve kahramanlık devresi vardır. Herkes oraya koşar ve yardım etmek ister. Bu anlaşılabilir bir şey ama bir süre sonra halimiz yoktur. Ya da 10 kişiye yardım edemeyiz de 2 kişiye destek olabiliriz. Yani gerçekçi olmayan bir umutu da ne zaman istersen gel ben burada hazırım. Evin hazır. Eğer bunu gerçekten karşılayacak gibi değilsek dememiz lazım. Çünkü sahte bir umut vermek daha beter bir kere daha hayal kırıklığına uğur, şey yapacak. Ama e, konut sorununu ben biliyorum. Ve bu barınma ile, ona imkan, barınma ile ilgili planları çok hızlı geliştirmek için biz şu grup ya da şu dernek ya da şu çalışıyoruz demek önemli. Yani nasıl davranayım da sahte olmayarak umudu tutmak, güveni beslemek ve yalnız değilsin sosyal Olarak yakın ya da uzak e, kişiler ben e, biz varızı iletmek gerekiyor. Tabii yapabileceğimiz şeylerden kim yapabilir, nasıl yapabilir bu daha çok kamunun ve başka kuruluşların yapacağı bir şey. Biri bu durumdayken yani herhangi bir e, ağırtıramadan sonra yakınlarıyla ilişki kurmak isteyebilir. Ve hmm. o yakınlarıyla yakınları hayattaysa. O ilişkinin kurulmasını sağlamak çok önemli olacaktır. Ee, eğer hastanede yatan birisi ise o kişi hastanede yatıyor. Ee, bilgisini vermek doğru, yalan bilgi vermek e, daha sonra zorluk şey yapacaktır. Tabii e, göçük altından yeni çıkmış birine hemen e, şunları şunlar öldü kaybettiğin gibi bir şeyi söylemenin de belirli e, uslu bu belirli değerlendirmesi olması lazım. Ama yalan. Söylememek her zaman önemli çünkü daha sonra e, güven kurması daha zor olacaktır. Öfkeli bir kişiyle karşılaşabileceğimizi bilelim. Burada öfke çok normal bir reaksiyon. Bu öfke, yalnız öfkenin biz çıkmasını istiyoruz, e, ifade edilmesini istiyoruz ruhsalı açısından ve politik olarak. Ama bu öfke, öfke... E, ne zarar verir diye bir laf vardır. Ee, orada dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü kişi o öfkeyle kendine zarar verecek şeyler yapabilir. Örneğin beslenmeyebilir. Sıvısını almayabilir. Çok fazla çay, kahve içebilir. Çok e, içki kullanmak isteyebilir. E, Bizler da yine doktorlar, sağlıkçılar geldiği zaman malum Türkiye'de e, sağlıkçılara, doktorlara yönelik şiddet çok yüksek ve bu şiddet nedenlerinden bir tanesi de e, normal zamanda da e, istediği ilacın yazılmaması. Şimdi ben depremzedeyim, kaygılıyım. Bana e, şu kaygı giderici ilacı yaz ya da bir kaygı giderici yaz diye e, direktifler gelebilir. E, ve bunlar yapılmayınca öfkelenebilir. Ama o ilaçların bir yardımı yok. Çünkü acıları maalesef bir süre yaşamak zorundayız. Çok çok büyük kendine veya çevreye zarar verici davranışı olmadığı takdirde tehlikelilik arz eden ilk bütün trauma şeylerinde kitaplarında rehberlerinde yazılıdır ki ilaç verilme yani şey ilacı verilmez kaygı giderici ilaçlar verilmez özellikle e, hocam bu konu da çok önemli hep konuşulan bir konu e, bu kaygı giderici ilaçların yasta kullanımı ee, tabii ki psikiyatristler önermiyorlar e, bunu. E, bu ilaçları kullanmanın aslında e, baş etmekle, e, işin üstesinden gelmekle, bu stres durumunun üstesinden gelmekle bir de olumsuz yanı var mıdır bu e, ilaçları kullanmanın? Çünkü... E, yani duyduğumuz tabii çevremizden çok yaygın antidepresanlar ve kaygı giderici ilaçlar bu dönemde sıklıkla ilk günden itibaren kullanan kişiler oluyor. İlk hakla gelen ilaçlar da bunlar oluyor. Bunları önermiyorsunuz, doğru anlıyoruz değil mi? Evet, yani şurayı ayırıyoruz. Bir ruhsal hastalığı bu travmadan önce olup, ruhsal hastalığı nedeniyle kullandığı ilaçlar varsa, aynı e, tansiyon için kullandığı ilaç ya da e, diyabeti nedeniyle kullandığı ilaç o, olan insanlar ne ilaç kullanıyorsa bunu devam ettirecektir. E, çünkü o zaten onun zorlukları, yaşadığı hastalıklara bağlı, tanısı konmuş ve uygun olarak değerlendirilmiş, verilmiş ilaçlardır. Ama bu devrede e, rehberlerimizde bizim ilk birinci ayda, çok özel zarar verme, intihar etme, birini öldürme e, gibi e, şeyleri olmadığı takdirde, belirtileri çok ağır olmadığı takdirde ilaç verilmemesi yöndedir. Bunun sebebi de şu, şimdi demin bir deprem zedenin e, bu depremin ardından ya da afet yaşayan kişinin afetin ardından bir rahatsızlık duyacağını söyledim de. Ve bunun doğal olduğunu ve doğal olarak da bir uyum sağlayacağını söyledim. Ee, evet, çok kişi de sağlıyor. Yüzde 80, yüzde 90'ı sağlıyor. O zaman biz bu kişileri e, o uyum, doğal uyum e, şeysini, gelişme e, potansiyelini, harab etmiş oluyoruz. İlaçlarla onları daha dondurmuş, o tepkilerini e, geçici olarak unutturarak zorlukları ertelemiş oluyoruz. Ayrıca ben ilaca yani %80'inden fazlası kendisi bu zorlukları bir şekilde başa çıkıyor dedim de evet o bir şekilde başa çıkabildiğini, kendi gücüyle yaptığını, kendisinin başa çıkma yeterliliğinin olduğunu görmesi en e, iyileştirici şeylerden biridir yani e, başkalarının desteğini bağını görmek önemli ama kendinin de yeniden yapabilir olduğunu e, bağımsız olarak otonomisini kazanmış olarak eskisi kadar olmasa da yapabilir olduğunu görmesi onun iyilik halini e, yükseltici, geliştirici bir şeydir ilaçlarla bunu ilaçlar yaptı soru, şey değilim öznesi ben değilim, ilaçlar bunu e, yapan gibi ve onlara hep bağımlı gibi bir değerlendirme olur. Şimdi yasla ilgili şunu söyleme, bir insan herhangi bir durumda sevdiği birinin yakınını, hatta sevmediği bir yakınını da kaybettiğinde bir yas devresinden geçer. Bu belirli aşamalardan geçer. Evet. İki ay ila dört ay arasında bazı zorlukların depresif dediğimiz zorlukların dünya ile ilişkisinin daha azalması, keyif alma kapasitesinin düşmesi, e, olumsuz değerlendirmesi, çaresi hissetmesi gibi e, zorlukların kaybın ardında iki ila dört ay olması e, normal bir reaksiyondur. Birini kaybettik. Ama bazı insanlar travmatik bir kayıb, yani bazı insanlar e, travmatik matem, uzamış matem geliştirebilir. E, özellikle işte tam da bu defremde afette olduğu gibi e, ani bir çeşit vahşet içeren e, kayıpların olması bunun bir travmatik matem olarak ileride tedaviye ihtiyacı olma olasılığını arttırıyor. Yani birini düşünün ki şimdi televizyonlarda e, görüyoruz. Yani biz uzaktan görüyoruz. Oraya gidenler yakından görüyor. İnsanlar bir evin etrafında durmuş ve yakınlarının çıkmasını bekliyorlar. Yani bunu biz tanımadığımız insanlara A ya da B apartmanından bakarken zorlanıyoruz. Ama orada göçük altında kalmış e, birinin... E, bir yakınının çıkmasına saatlerce, günlerce beklemek çok travmatik bir deneyimdir. Ondan sonra da e, ölüsü mü, canlısı mı çıkıyor veya can, bu kadar geç devrede canlı hayatta kalanların da e, yaşamlarını sürdürmesi ya da ağır kayıplarla, bedensel kayıplarla yaşamlarını sürdürmesi. Yani burada e, bir süre sonra bu, bu tür kayıpları olanların desteğe ihtiyacı olabilecektir. E, hocam e, tabii burada bir daha fazla boyut var ama e, depremi yaşayan insanların bir de tekrar çalışma yaşamına dönmesi konusu var. Ee, sağlık çalışanlarına baktığımızda herhalde depremden sonraki ilk 24 saatte döndü sağlık çalışanları oradaki sağlık çalışanları ee, vardiya da maalesef çok olamadı koordine olunamadı anlatılanlar Adana ve Hatay Tabip Odası başkanlarının anlattıkları ee, bir iki yönlü bakalım bir sağlık çalışanı olmayanlar e, daha farklı işlerde çalışanlar ne zaman dönmedi çalışma yaşamına e, hızlı normalleşme iyi midir böyle durumlarda? E, bir de sağlık çalışanları penceresinden baktığımızda durumu nasıl görüyorsunuz? Şimdi e, bu soruyu birazcık azıcık değiştirerek yanıt vereceğim. E, sağlık çalışanları evet mağdur orada bölgede yaşayan, kendisi de affetse de olan sağlık çalışanları e, mecburi çalışacak bir grup. Ama onun dışında güvenlik görevlileri polis, kurtarma ekibinde oradan olanlar e, gibi yine hemen çalışma yaşamına dönmesi gerekenler işini yapması gerekenler. Mesela geçen gün yine Twitter'da polislerin bir şeyini görüyor, e, gördüm, yazışmasını gördüm. Diyor ki Aa, sağdaki bina yıkılmış, sol yıkılmış tane olduğunu bilmiyorlar. İlk anlarda 10 tane yerde birden bir Tatlama oluyor, bir şey oluyor ve onların kendi, karakolda olduğunu düşünelim, evinde değil. Evinde kendi ailesi ne durumda? Çoluğu, çocuğu, annesi, babası, e, karısı, kocası ya da ne? Yani e, ilke, şimdi bir ilkeler var bir de gerçekler var. İlke olarak hemen yapılması gereken görevler var. İhmal edilmeyecek. Hatta çok acil yapılması. Bunlar sağlıkçılar e, ve güvenlik görevlileri gibi e, kısaca ya da kurtarma ekiplerinden böyle etfaiye. Etfaiye içinde aynı şey geçerli. Derhal onların kendi sorunları yaşadıkları kayıplar neyse onları toplanma, toplaması için e, kenara çekilmeli ve sağlık hizmetlerini dışarıdan Gelenlerin verilmesi. Dışarıdan gelenler derken herhangi bir doktora ya da bir güvenlik görevlisine hadi sen kalk e, 24 saat içinde oraya git demek uygun bir şey değil. Onların arasında bu tür durumlarda çalışmayı bilenler, bu tür durumlarda çalışmayla ilgili e, eğitimi, bilgisi, deneyimi olanlar, öncelikle ve gönüllü olanlar... E, Öncelikle onlar gitmelidir. Yani önce kıdemliler gidecek. Çünkü kıdemliler gittiğinde sadece birebir orada e, pansuman yapmayacak, ameliyat yapmayacak. Aynı zamanda e, oradaki sahra hastanesini kurmak ya da e, sağlık çadırını düzenlemek gibi durumlar nasıl yapılabilecek? Mesela çocuklar. E, Pek adı geçmiyor. Hep e, işte yaraya bakacak ya da ameliyatı yapacak doktor lazım gibi. İyi de beyin ameliyatı zaten orada kafa travmasında o koşullarda yapılamaz. Ama bir halk sağlıkçının gitmesi oranın düzenlenmesinde son derece önemlidir. Çünkü halk sağlıkçı e, suların nasıl temizleneceği ya da daha fazla kirlenmemesi için e, mekanın mekanların nasıl düzenleneceğini bilir. E, dolayısıyla bu e, ilkin bu konuda daha deneyimli ve çevreyi çalışma arkadaşlarıyla işbirliği olan işbirliği içinde depremzedelerle de iletişim halinde çalışabilecek ekiplerin gitmesi gerekiyor yoksa rastgele birinin değil şimdi rastgele birinden şunu kastetmek istedi çok acı duyduğum için ben koşup acele oraya gidip diyebilirim ama bunu yapabilecek kapasitem var mı? Ya da ben yakında bir yakınımı kaybettim ya da depremde birini kaybetmiştim Elazığ depreminde iki sene önce ya da bir sene önce İzmir depreminde. Onun için ben de kendi acımı halletmemiştim. Gidivereyim dediğimde orada belki en uygununu yapamayabilirim. Biraz önce televizyon açıktı. Mümkün olduğu kadar televizyona bakmıyorum. Onu da birazdan açıklarım. Orada bir şey gördüm. Ee, çeşitli ülkelerden gelenler var ee, tabii yani dostlar, dostlarımızı görüyoruz. İsrail ekibi gitmiş. Fakat İsrail'in ekibinden, kurtarma ekibinden bir kadını gördü. Kadının kucağında da bir çocuk vardı. Çocuğun ismini şimdi hatırlamıyorum. Ahmet diyelim. Ahmet 5-6 yaşında veya 4-5 yaşında o kurtarmış. Anaşılar yaralı değil ve sadece onun kucağında rahatlıyormuş. Ve bu kadın kalmış. Şimdi bu kadın ne kadar süre kalabilecek ya da herhangi birimiz bir zede ile bir kişiyle özel yakınlık kurduğumuzda sonra o yakınlık bozulduğunda biz ne yaşayacağız ya da e, Ahmet çocuk ne yapacak? Şimdi tabii Ahmet çocuğa hemen bir kucak bulmak Pek kolay bir şey değil. Ama e, aslında bizim e, ne, ne tek vücut deniyor. Böyle bir takım kampanyalar yapılıyor. E, e, onların yani aile ve işte aileyle ilgili politikalardan sorumlu olan bakanlığın e, bununla ilgili e, sosyal hizmet uzmanları ya da yetiştirilmiş geçici bakım verecek kişileri o Ahmet çocukların verilmesi lazım. Yani bilmiyorum o sosyal hizmet yani, e, ne iş yaptığını da bilmiyorum ama o İsrailli genç kadının e, ayrılamaması ee, bir, onun da ayrılamaması belki arkada güvenli bir yer görmediği için kadın bırakamıyordu. Yani kime birine teslim edeceğini bilse belki verecek. Şimdi o İsrail'den olduğu için dikkatimi çekildi ama Türkiye'den giden gönüllüler için, doktor arkadaşlarımız için e, bu geçerli. Oraya giden arkadaşlarımızın doktorlar grubunda siz de görüyorsunuz. İşte şurada şöyle birisi var filan şehre gidecek ona yol parası bulalım diye bir şeye örgütlenmeye gidiyoruz. Bütün bunları yapabilecek kapasiteniz var aslında bizim. Yani evet çok yoksul var, yoksulluk var, gelir adaletsiz dağılıyor durumda ama bunları sağlayabilecek AFAD'ın bunu yapması. Vaktiyle Kızılay bunu yapardı. Şimdi Kızılay masraf olmasın diye çadır yapmamış. Ben bunu anlamakta güçlük çektim ve Kızılay'ın ne, nesiyse bilmiyorum bir yetkilisi diyor ki e, yani 24 saat çalışıyoruz ama günde şu kadar çadır yapabiliyoruz. Siz ne kadar çadır yaptığınız günde önemli değil ki. Sizin şu kadar çadırı toplamanız lazımdı. İşi oydu. Yani e, bunları ben Kızılay'a ya da Afa'da öfkemden söylemiyorum. Bunları depremzede kendine gelmeyen, e, onun temel ihtiyaçlarını e, sağlayamayan, soğukta uyumasına sağla yani sıcakta uyumasının sağlanmadığı durumlarda tabii ki e, risk grupları artıyor ve o gruplar için travmatik e, ruhsal sorunların olma riske artıyor. Evet hocam e, aslında bu çocuk konusunu ben de sormak istiyordum size başka bir yönüyle daha öncesinde konuşmamıştık ama çok da sormak istedim. Tabi annesini babasını yakınlarını kaybeden bebekler, küçük çocuklar da var. Bu toplumda da bir merhamet duygusunu uyandırıyor her birimizde. Çevremde benim hiç çocuk sahibi olmak istemeyen çocukla ilişkili olmayan veya çocukla ilişkisini çocuğunu büyüttüğü için yavaş yavaş uzaklaşan kişiler koruyucu anne, koruyucu aile olsam mı e, düşüncesi neler? E, hepimizin çevresinde konuşuluyordur. E, bu kararları vermek için e, travmanın e, hemen sonrası hiç travmatik deneyimde direkt karşılaşmamış olsa bile e, sizce bu dönemlerde mi zaten böyle e, kararlar verilir? Daha önceden hiç kafasında olmayan bir plan olsa da yoksa biraz beklemek mi gerekir? Şimdi aslında bunların tek tek değerlendirilmesi gerekiyor. Yani biliyorsunuz e, olağan koşullarda koruyucu aile olabilmek için ya da evlat edilebilmek için belirli değerlendirmeler var ve o değerlendirmeleri geçenlere e, çocuk evlat edilmesi ya da koruyucu aile olmasına e, imkan veriliyor. Burada belki daha hızlı olabilir ama ani yani... E, zaten ben koruyucu aile olmak için başvurmuştum ama sıra gelmemişti diyen birinin almasıyla, o çocukla ilişki kurmasıyla e, o sırada ani karar ver, veren kişinin e, onun kendi hayatındaki e, değişikliklerle e, o, e, verdiği bu kararı Sürdürücü olamayabileceğini, düşün belki şu bilmiyorum sistemi çok iyi ben. Ben bir aylığına koruyucu aile olabilirim. Üç aylığına olabilirim gibi bir bağ oluyorsa, yani olabilir ama koruyucu aile almak, o çocuk belirli bir yaşa gelene kadar onun bakımını sürdürmek şeklinde olduğunda bu ciddi bir taahhüt oluyor. Evet, tabii ki. Ee, bir başka sorum var şu televizyon açma, televizyon açmama konusunu sormak istiyorum size. Ee, Bunu sorun ama bir müzik arası verelim. Travmaları çok uzun maruz kalmayalım. Ee, Şahika Hocam özel gündemli programımız olduğu için hiç müzik planlamadan gidiyoruz bu, bu sefer. Ama sizin bu önerinizi gözeterek bir dahaki programımıza en az bir müzik alacağız. Evet yani eee tamam, öneriyi aldık. Bu şeyde 6 saatlerde de yaptılardı. İki programın arasına hiç olmazsa koydulardı. Çünkü siz de e, sürekli olarak bunları konuşuyorsunuz e, ve yani görüyorum açık radyoda sürekli olarak diğer programlar muaf oldu. E, dinleyici de bunu arada e, dinlendirici şeyler olmalı. Biraz uzaklaştırıcı. Buyurun sorun neydi? Tamam. Ee, daha e, sorayım hocam bu önerinizde aldık bir daha programda uygulayacağız. Ee, hepimiz direkt ilişki kurmasak da e, depremle yani o bölgede yaşamasak da e, günlerce e, herhalde 24 saat evde televizyonlar açıktı 24 saat abartılı olabilir 18 saat açıktı evde televizyonlar e, sizce bu doğru bir uygulama mıdır e, yani birebir e, bu akışı takip etmek bir de tabi çocuklu ailelerde de böyle oldu e, hayat belki çocuklar ilk kez deprem diye bir gerçeği gördüler ee, bu Burada nasıl davranmak gerekir? Ee, hiç izlememek mi lazım? Sadece e, haber takibi mi web sitelerinden yapmak lazım? İnsan da merak ediyor çok tabii. Ee, bizler nasıl davranmamız lazım? Şimdi e, kaçınmak, hiç olmamış gibi davranmak, hiç dinlememek, bakmamak her türlü medya kanallarına bir aşırı bir başka uç olarak olumsuz yani dünyadakilere pek bir şey demiyorum ama BBC'nin haber programını açtığımda da son günlerde baba çok uzun bir şekilde buna yani bu depremi izlemeyin bari BBC'yi açayım dedim BBC'de de baktım deprem programı uzun uzun çıkıyor. Yani Türkiye'deki birinin bu ülkede ya da Suriye'deki birinin çünkü birlikte yaşadık bu depremi bunu inkar etmesi ve yok sayması uzun bir şey değil. Sağlıklı bir e, başa çıkma yolu değil. Ama uyaranlara çok fazla maruz kalmanın da bir anlamı yok. Hani nasıl yapılabilir hani ilaçların bir dozu vardır ya günde 3 kere alın ya da fizik tedavinin 15'er dakika günde 2 kere yapın. Gibi burada da kişinin özelliklerine göre e, günde birkaç kere o programı izlemesi, e, haberleri takip etmesi uygun olur. Benim yani herkesin kendine göre bir şey olmalı. Ondan ayrıldığında yani ondan ayrılma dediğim dramatik uyaranları e, e, şey yapan sunan programları dinlemediğimde ve e, bu olayı unuttuğumda. Kendime keyifli bir yemek hazırladığımda ya da başka bir şey yaptığımda çocuğumdan oynadığımda ben suçluluk duygusu duyabilir insanlar. Yani o suçluluk duygusunu bir çeşit hissedildiği için o da olağan bir duygudur. Ama o sırada biz bir şeyi birini ihmal etmiyoruz. O sırada yapabileceğimiz, yapabileceğimiz kapasiteyi de bozan bir şey yapıyoruz. Herkes kendine göre davranmalı. Ben örneğin çok fazla açık radyoyu dinliyorum. E, çünkü aç, radyo olduğu için görsel uyaran yok. Sonra bir baktım ben hiç e, bir şeyler anlatıyorlar, Hiç haberdar değilim. Şimdi günde küçük küçük dostlar halinde biraz e, televizyonda izlemeye izliyorum. E, yani bunu orantılı izlemek lazım. Sadece travmatik materyale çok maruz kaldığımızdan değil çocuklarla ilgili birlikte düşündüğümüzde acıları normalize etme, olağanlaştırma gibi uygunsuz bir uyuma da sebep olabilir. Yani savaşlar için de böyledir. Savaşları izlerken de şimdi Rusya, Ukrayna şeyi de nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Aynı şeydir. Dikkatli davranmak, haberdar olmak ve ne yapabileceksek. Yapabildiğimiz ölçüde bir şeyler yapmak gerekir. Bu sadece biz televizyonda maruz kalanlara, yani televizyonda kendini maruz bırakanlara, ayrılamayanlara değil, bölgeye yardım için gidenlerin de, örneğin, e, öyle bir konu da vardı daha önce konuşmuştuk aramızda. Gönüllü olarak gidenler de insandır ve o insanların da bir çalışma kapasitesi vardır. Yani onlar dinlenmek, yemek yemek, uyumak gibi ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla onların da soğuk koşulları da hava koşulları da birlikte düşünülünde, sağlıkçıların da diğerlerinin de belirli saatler çalışması ve belirli süre dinlenmesi gerekmektedir. Gönüllüler için bu zor koşullarda belki daha kısa bile olabilir ama bir haftadan uzun gönüllünün orada kalmaması lazım. Yani örneğin e, takip ettiğim kadarıyla Diyarbakır'da yıkılan deprem zede bölümler var ama Diyarbakır kenti duruyor. Dolayısıyla Diyarbakır'a giden bir gönüllü rahat güvenli bir konutta barınabildiğinde biraz daha uzun kalabilir. Ama Hatay'a ya da Kahramanmaraş'a giden bir gönüllünün yaşam koşulları da çok e, zorlu olacağı için daha kısa süre kalması e, planlanmalıdır. Tabii bu planlamalar yapılmalıdır diye ben halk sağlıkçılardan da öğrendiğimizi e, sağlıkçı olarak eksik olmasın arkadaşlarımız bize olağan dışı durumlarda e, afetlerde nasıl davranılır diye e, öğrettilerdi ve ben ilk, e, ilk eğitimim ve çok yıllar önce hiç deprem filan 99'dan da önce Atasoyerinde olduğu, kaybettiğimiz sevgili Atasoyer'in de olduğu bugün hala çok faal olan işte Felide'nin Osman'ın olduğu bir ekipten aldımdı ve o sırada senaryoları gülü oynaya çalışıyorduk biz. Ama onlar çok öğreticiydi. Aslında buradan şunu da gelmek istiyorum kendimizi koruma yollarımızdan biri başka kentlerde. Başka depremler de bizim için yabancı değil. Onun için kendi mahallemiz içinde 99'dan sonra bu başlamıştı. Kendimizi e, ne yapabileceğimizi, nerede toplanabileceğimizi, neyi yapmayacağımızı, ortak depoların nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve muhtarlar ölçüsünde, e, ölçeğinde, e, belediyeler ölçeğinde bunların örgütlenmesi önemli. E, tabii orada da şöyle bir şey var. Şimdi ben de bunu söylüyorum. ...ve e, bir israfta bulunacağım... E, ...99'dan sonra benim küçük bir deprem çantam vardı... ...ama galiba 2002'den sonra benim hiç deprem çantam olmadı... ...şimdi bir çanta beğendim... ...içine bir iki şey koydu ama... ...bir deprem çantası yapmayı bu kadar... ...hazırlanalım hazırlanalım deyip duruyorum... İman etmiş, onu bir çeşit göz ardı etmiş bir şey oluyor... Evet bir deprem çantamızın orada içinde suyumuzun, temel ilaçlarımız varsa onların bulunduğu bir şey yapmak. Bizi kendimizin daha rahat, her zaman belki ona ulaşamayacağız, çantayla dolaşmayacağız her gittiğimiz yere. Ama e, bizi biraz daha güvenli hissetmemize yardımcı olacaktır. E bazen evet. güvenliği sağlayacaktır. Ee, evet, e, tabi bu önlemler aslında güven duygusunu da arttıran, e, belki yapmamız, e, belki de muhakkak yapmamız gereken şeyler. E, tekrar televizyona dönecek e, olursam, e, e, tekrar televizyon konusuna e, dönecek olursam, e, tabi televizyonda sadece Kahramanmaraş, e, merkezli depremler e, konuşulmuyor olası İstanbul depremi de uzun uzun anlatılıyor uzun uzun tartışılıyor e, ve e, olası felaket senaryolarından söz ediliyor tabii ki bilim insanları bu konuda uyarıcı olmaları lazım ve bunun konuşulması gerekiyor e, fakat bunda da bir doz e, var mıdır? E, Yoksa sürekli sabah akşam hangi ilçeler güvenli, hangi ilçeler güvensiz? Tabi orada da insanlar yaşamaya devam ediyorlar. Konuşulmasının pratik bir yararı oluyor mu siz, sizce? insanın ruh halinde. Yani mesela e, diyorsunuz ki sizde olmuş deprem ve hazırlama kararı aldım diyorsunuz. E, Tabi bir de değiştirebileceğimiz şeyler var, değiştiremeyeceğimiz şeyler var. Mali durumuna göre e, birey... E, yaşadığı yeri değiştiremeyebilir e, ve aslında e, durum odur. Bu bu televizyondaki e, olası felaket senaryolarından bahsedilmesi, bizim maruziyetimiz bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi tabi esas olan bizim televizyonu kapatma becerimiz. Televizyonu kapatabilme yani şimdi bunların bir gerçek olduğunu kabulden hazırlanmamız gerekiyor. Ama sürekli bunlara maruz kalmak bir süre sonraya kaygıyı çok fazla yükseltecek ya da o kaygıyı çok normalize edip daha aldırmaz bir hale gelebilecektir. Şimdi e, dün galiba televizyonda biraz programlar başlamaya başladı. Yani deprem dışı. Televizyonlarda birbirleri, yani ilk günler tabii ki bir eğlence programı olmaz ama a, ne bileyim klasik müzik çalabilir. Yani eğlenceli, e, neşeli, komediler olmayabilir ama daha e, farklı programlara kanallar da yer verebilirler. E, sadece e, deprem senaryoları üzerine yani yakın vakte kadar e, o televizyonda bir takım e, takım elbiseli e, Erkekler oturup e, politik geleceğimiz hakkında ahkam kesiyorlardı. Şimdi onlar depremleri konuşmaya başladılar. Bir, bir iki de uzman geliyor yanlarına uzman olduğunu söyleyen ve senaryolar üzerinde konuşuluyor. Şimdi bu, bu televizyonların böyle bir yarışa girmemesi lazım. Haberleri verecek, doğru bilgiyi verecek e, ama vahşet içeren olayları göstermeksizin e, bunları verecek ve... E, Başka çok neşeli olmayan daha e, nöt programları yani edebiyatla ilgili şeyler yapılabilir, programlar yapılabilir. E, yani onlar düşünsün ben düşünmeyeyim neler yapılacağını ama başka şeylere de yer verilmesi e, bizimle e, televizyonu kapatıp da ondan sonra telefonumuzdaki sosyal medya ile aynı şeye Maruz kalmamamız önemli. Tabii ki her zamankinden fazla vakit geçireceğiz. Her zaman zamankinden fazla yeni bir şey oldu mu diye bakacağız. Ama e, artık çok hızlı yeni bir şey olmadı. Mesela Bu sabah bir gölde bir deprem olmuş diye bir e, şey gördüm. 4-9 mu? 4-7 mi gibi bir şeydi. Ama arkasından e, takip etmedim. Bilmiyorum. E, bir kayıptan söz edildi mi? Edilmedi mi? Ama böyle hemen bir irkildim. bir tane de bin mi ne olacak diye felaket senaryolarını çok fazla konuşmak koruyucu olmaz insanların kimisi kaygı gidericisini arttırır kimisi alkolünü veya başka maddesini arttırabilir ya da yemeği atıştırmaya gidebilir hareketsizliği de arttıran bir şey hareketsizlik depresyonu tersidir, kaygının tersidir yürümek, hareket etmek e, belirli işleri yapmak başka şeylerle meşgul olmak bunlar basit e, yani masraflı da olmayan küçük başa çıkma mekanizmalarıdır, bunları kullanmalıyız Şayka hocam çok teşekkür ederiz, bu arada önerinize uyuyoruz, Açık Radyo'da bir tane parça hazırladı <gülüyor> e, programımızı böyle bitireceğiz e, son olarak travma ile ilgili, yasla ilgili veya e, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin yaptıkları ile ilgili e, bir şeyler eklemek ister misiniz Şahit Hocam? Şimdi yani e, Türk Sayıplar Birliği ve pek çok doktor arkadaşımız çok iyi çalışıyor. Biz Türkiye Psikiyatri Derneği olarak e, üye sayımız e, 4.000 küsur, 5.000 değil. Evet. Yaptığımız e, eğitim toplantılara ne yaparız diye kendimizi hazırlamak e, ve çeşitli senaryolar üzerine konuşmak için yaptığımız toplantılara 3000 kadar kişi katıldı yani 3000'e kadar bu çok önemli bir sayıydı ve şu anda sayıyı unuttum ama 500 kadar 500'ün üstünde e, gönüllü devreye e, bölgeye gitmek için sıraya girdi. E, e, bölgede çalışanlara ya da Büyük kentlere örneğin İstanbul'da biz İstanbul'a gelen e, yaralılar ya da yaralı olmayan deprem zedeler ki yaralılar önemli bir bölümü. E, onlar hastanede henüz olduğu için hastanedeki diğer doktorlarla da sağlık ekibiyle de ilişkileri önemli. E, onlara nasıl yaklaşalım diye bir e, ilk ay içindeki müdahale yöntemleri üzerinde çalışıyoruz. Dolayısıyla psikiyatri derneğinin içinde olmak ve birlikte bu durumda ne yapabiliriz, neler önerebiliriz demek, neleri yapmamalıyız'ı birlikte konuşmak iyi geliyor. Bana da kişi olarak. Bu arada da sizin bir programınızda galiba daha önce konuşmuştuk. Covid döneminde de tamamladığımız Afetlerde ve kitlesel şiddette e, olaylarından sonra değerlendirme ve e, ilk e, tedavi e, kitabımız ve o kitabın içindeki broşürler son derece yararlı oldu. Küçük uyarlamalarla biz onları şu anda e, kullanmaktayız. Broşürlerimiz Türkiye Psikiyatri Derneği'nin web sitesinden girildiğinde herkesin ulaşabileceği bir e, kitabı her, e, sadece meslek içindekiler ulaşabiliyor ama broşürlere herkes ulaşabilir ve e, sizin sorduğunuz bir sürü şeyle de ilgili kısa kısa bilgilerimiz çünkü var orada çünkü bu devirde kimsenin uzun uzun bir şey okuyacak ve dikkatini toplayabilecek hali yok bir şey daha söyleyeyim zorluklar çok yüksek olduğu zaman daha çok çalışalım diyoruz daha çok çalışalım dediğimiz zaman dinlenmeyi eksik yani ihtiyacımız olan bedenimizin, ruhumuzun ihtiyacı olan dinlenmeyi ve ara vermeyi yapmadığımızda bizim verimimiz düşüyor, daha hatalı şeyler yapabiliyoruz. Onun için e, kendimize küçük molalar vermeye özen gösterelim hepimiz. Basın mensuplarının da bunu özellikle yapması gerekiyor. Çünkü basından arkadaşların da e, bölgeden e, yaptıkları yayınlarda yaşadıklarının çok zor olduğunu hem gördükleri hem yaşam koşullarıyla görmekteyiz. Teşekkür. Ayrıca dikkat edelim tabii. Çok teşekkür ederiz Şahit Hocam. Çok önemli mesajlar verdiniz bize, dinleyenlere. Daha sonra da podcast yayınımız, arşivimizde yer alıyor. Eminim tekrar tekrar dinlenecek bir program oldu. Çok çok teşekkür ederiz Şahit Hocam. Evet. Ee, ve e, radyoda e, da bir parça çalıyoruz öneriniz doğrultusunda e, Andrei seçti e, parçayı da e, böylelikle e, programımızı deprem Özel Kündem diye yayınımızı e, kapatıyoruz bir daha haftaya görüşmek üzere. E, kayıpları olanlara tekrar evet. sabır ve kolaylık diliyorum. İyi günler.